Radyo Agos Paris Louis günaydın. Bugün 29 Haziran 2013. Radyo Agos'un 33. yayından merhaba. Ben Robert Koptaş. Ben de paklataşlıken günaydın ülkese. Ee, yine çok yoğun bir haftanın e, gündeminde Agos'umuzu yaptık, sayımızı çıkardık, gazetemizi yayınladık ve Radyo Ağustos'ta da bu haftayı hep beraber değerlendireceğiz. Saat 9.30'dan itibaren e, mesleğimizin büyüğü, deneyimli gazeteci e, Hasan Cemal e, konuğumuz olacak ve onunla memleket ahvalini Konuşmaya devam edeceğiz. Hasan Cemal'le son dönemdeki gelişmeleri, gezi direnişini, Ak Parti'nin otoriterleşme eğilimini ve son olarak tabi dün akşam yaşanan Nice'deki olayı konuşacağız. Belki muhtemelen medya e, ahvalinde konuşacağız ama Hasan Cemal'den önce biz kendi gündemimizi Agos'ta bu hafta neler yaptığımızı sizinle paylaşalım. Arada şarkılarla da devam edeceğiz. E, çünkü gene çok çeşitliliği olan bir e, Agos var önümüzde e, konularında büyük muhteliflik olan. E, hangi konudan başlayalım Robert? Manşetten e, mi başlayalım yoksa? Başka notlarımız İstiyozon var. İstiyozom abi manşeti ilk şarkıdan sonraya bırakalım. Tamam. Gerinik olduğu üzere o blokta bir 10 dakika onu konuşma fırsatımız oluyor. Ee, onun dışında daha küçük haberlerle başlayalım. Benim yaptığım bir haber var. Ee, Diyarbakır'la ilgili. Diyarbakır Surkiragos Kilisesi evet. ile ilgili yeni bir gelişme. Ee, hani öyle çok büyük bir olay değil belki ama Surkiragos'la ilgili her şey bizi çok ilgilendiriyor. Orası bizim için yenilenmiş bir kilise olması. ibadeti açılmış. Yeniden yavaş yavaş kendi kendini, kendi cemaatini bulan bir kilise olması hasebiyle çok değerli ve kıymetli. Çok heyecan verici. Evet. Evet. E, Orta Doğu'nun en büyük Ermeni Kilisesi Surp Giragos Kilisesi ve e, büyük badireler atlattı. 1913'te, 14'te, 15'te sonra 80'li yıllarda cemaatsizlikten yıkıldı, harabi halini aldı. E, ve geçtiğimiz yıl hem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Osman Baydemir'in büyük katkısı hem Surp Giragos Kilisesi Vakfı'nın yönetim kurulunun çabalarıyla, birçok insanın yardımıyla, emeğiyle, parasal desteğiyle. Sur belediyesinde anmamız evet, gerekiyor. Çünkü onun sınırlarında da kalıyor özellikle. Yenilir ve dört başı mamur çok güzel bir yapı olarak hem ibadet edenlere cemaate hem de bütün Diyarbakırlara hizmet eden bir yer haline aldı. Şimdi tabii oranın yaşaması gerekiyor. Biz dışarıdan bu tarafını görürüz ama içinde başka sorunlar da evet, var. Evet, içeride kadarıyla. sorunlar çok. Vakfın yönetim kurulu başkanı Vartkes Ayık işte bu hafta gazetemizi ziyaret edip bizlerle sohbet etti. O dertleri anlattı. Hem bir yandan iyi haberler verdi, hem sıkıntılarını paylaştı. İyi haber kısmında Surp Giragos Kilisesi'nin Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığı bir protokol var. Diyarbakır'da. Cemil Paşazadeler'in konağında Diyarbakırların bildiği ismiyle bir şehir müzesi açılacak ve o şehir müzesinin bir Ermeni kültürü ve yaşayışı, yaşantısı bölümü olacak. O bölümün Surp giragos Kilisesi'nin içinde daha doğrusu müştebilatında e, açılması konusunda bir anlaşma yapılmış. Ve bu anlaşma kiliseyi bir anlamda maddi olarak da rahatlatacak bir anlaşma gibi görünüyor. Çünkü kilisenin güvenlik ihtiyacını, temizlik ihtiyacını belediye böylece üstlenmeye evet, kabullenmiş müzeyi durumda. Müzeyi üstlenirken doğal doğ olarak dolayısıyla onlar da... Bunun yanında Vakiyesi Sergü ayık Vakıf başkanı 17 tane mülkün kilisenin, kilisenin ye ait olan mülkün, Vakıflar meclis tarafından kilise iade edildiğinde müjdelemiş oldu. Ama bir yandan da kilisenin inşaatından dolayı bir e, milyon liralık yaklaşık, bir milyon yirmi liralık, yirmi bin liralık yanlış hatırlamıyorsam... E, ...bir bütçe açığı oldu ve müteahhit firmaya bunu da ödemeleri gerektiğini hatırlattı. Bunun için de destek, yardım bekliyorlar. Mülk satarak vakfın, e, vakfa miras kalmış mülkleri satarak bunu kapatmak istemiyorlar. E, yine İstanbul'daki cemaatten, yurt dışındaki Ermenilerden, hayırseverlerden, Ermeni olmayan destekçilerden... E, yardım bekliyorlar. Umarım o yardımı da bulurlar. Bunun için her evet. şeyi yapacaklarını biliyoruz. Mülk satmayı geleceği ipotek altına almak gibi açıkladı zaten vakıf başkanı Hı -hı. da. Haklısın öyle bir çözüm çözüm sayılmamalı. Evet. Diyarbakır'dan Avrupa'ya doğru gidebiliriz. Bir haberimizde arkadaşımız Fatih Diler'in hazırladığı bir haberde aslında bir dosya da diyebiliriz. Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde son haftada yaşananlardı. E, o, orada biraz çalkantı yaşandı ama sanırım bir uzlaşmaya bağlandı. Onu da istiyorsanız siz değerlendirin. Yani e, bir uzlaşmaya e, bağlandı ama e, daha önemli bir kırılma Avrupa Birliği süreci içerisinde e, Türkiye'nin olsun devlet mekanizmasıyla, hükümetiyle, olsun toplumuyla Avrupa'dan soğumasına da tanık oluyoruz. Bu soğumada birkaç faktör birden devrede. Bir yandan Avrupa ülkelerinin uğradıkları ağır ekonomik bunalımlar, Türkiye'de işlerin biraz daha süt liman gittiği izlenimiyle aman bizden uzak olsun atmosferi yaratıyor toplum nezdinde. Hükümet nezdinde de Avrupa'ya entegrasyon konusunda büyük bir heves göremiyoruz artık. Tam tersine bir cepheleşme var özellikle. Egemen bağış zannedersin ki Avrupa Birliği'ne karşı bir Avrupa Birliği bakanı böyle bir pozisyon edindi gitgide. Söylemlerinde ölçüsüz diyebileceğimiz öyle ifade edebileceğimiz bir üslup tutturuyor. Belki de Erdoğan'dan etkilenen bir üsluptur bu bilemiyorum. Hükümetin geneline şamil olmaya başlayan bir üslup. O bağlamda Avrupa sürecimiz sıkıntılı. Biz Avrupa sürecinden beklentilerimiz vardı ama bir yandan da oraya heba etmek istemediğimiz normlar da vardı. O dengelerde faydalı olan neler olabilir diye belli ümitler bağlıyorduk. Ama şimdi herhalde bir kamuoyu yoklaması yapılsa insanlarımızın önemli bir kısmı Avrupa'ya 10 yıl öncesine kıyasla bir hayli mesafede olacaktır. Öyle görünüyor zaten anketlerde de biraz daha yüksek çıkıyor. Gerçi Türkiye'de hani Avrupa şüpheciliği, Batı şüpheciliği, yabancı düşmanlığı hani bu zihniyet her zaman çok güçlü evet, olduğu bir için biraz o anketlerin böyle bir bu tip değerler daha doğrusu negatif değer olmayan değerler etkisiyle de böyle sonuçlar verebildiği... Özellikle kendine güven dönemlerinde bir gerçek. Ee, Gökhan'ın şu vurgusu bana önemli geldi yazısının sonunda o çok e, gazetecili ve uzmanla görüştüğü Agostan onları okuyabilirsiniz ee, şöyle bir şey söylüyor Gökhan ortaya çıkan sonuç şu. Gerek Türkiye'nin önemli bir enerji koridoru olması gerekse ülkenin AB için çok önemli bir pazar oluşturması. ilişkilerin uzun vadeli ortaklık niyetiyle süreceği şeklinde. Her ne kadar sorumlu bir dönemden geçiliyor olsa da ilişkiler enerji, dış politika ve ekonomi ile ilgili çıkarlar üzerinden yeniden tanımlanacak bir stratejik ortaklık ya da özel üyelik noktasına ilerliyor. Yani farklı bir tanım zaten farklılaşan bir Avrupa içerisinde Türkiye'nin üye olmadığı ama stratejik ortaklık ya da özel üyelik gibi farklı bir adlandırmayla AB ile kaderinin zaten yıllardır on yıllardır devam eden kaderinin gelecekte de süreceği şeklinde bir değerlendirme yapmış. Bu bana da makul görünüyor. Doğru çünkü o da bir gelenek zaten. Türkiye'nin batıya bakması da bir gelenek. Osmanlı'dan beri sürdürdüğümüz bir gelenek ama şimdi sen bu alıntıyı kısa alıntıyı okurken bir cümle aklıma takıldı. O da enerji koridoru ifadesi. Bugünlerde bir sorun daha yaşandı. Hiç kamuoyunda da konuşulmayan, öne çıkarılmayan, e, çok böyle ölçülü bir şekilde üstü kapatılan bir şey Nabucco'nun iflas etmesi. Nabucco'nun devreden çıkarılması. Oysa Türkiye buna büyük ümitler bağlamıştı. Bunun politik arka planını da yeterince tartışamadık, göremedik, yorum yapılmadı. Evet. Çünkü basında bu konuda fazla bir... E, Tartışma alanı bulunmadı Enerji parayı. konusu galiba Türkiye'de basında sorumlu alanlardan biri çok fazla uzmanı yok. Çok fazla iyi bilinmiyor. Ee, sadece hükümetten, devletten gelen bilgilendirmeler doğrusunda görüyor. Gerçekten bu alanda bence de açık var. Ben de şahsen son derece cahilim ve merak ettiğim çok soru var. Ee, ama son okuduğum, bu sabah okuduğum şeye göre kabul edilen TAP önerisi yani Avrupa'ya... E, ...Şah Deniz doğalgazını taşıyacak olan öneriye Türkiye'de de, Türkiye de üyelik konusunda bir davet geldiği yönde bir hükümet açıklaması var. Hani o ne, nasıl değiştirir yönü bilmiyorum. Biz Ağustos'ta zaten bu hafta bu konuyu biraz daha ayrıntılı işlemeye karar verdik Dünya işleri toplantısında. Evet sanırım biraz daha bunun arka planını görmemiz gerekiyor. Nabuko nasıl oldu da suya düştü. Evet. Büyük ümitler bağlanan Nabucco. E, buradan şeye geçelim sizin uzmanlık alanınız sayılabilecek... ...1915'te e, katledilen... ...daha doğrusu idam edilen, katledilen değil... ...20 Ermeni devrimcinin anması vesilesiyle... E, ...İstanbul'a ilk kez... ...100 yıl sonra ilk kez gelen bir Hınçak Partisi... ...temsilcisi vardı ve biz... ...arka sayfamızda onu konu ettik, daha doğrusu... ...konuk ettik. Hı hı. Ee, biz evet bir Hınçak Partisi... ...temsilcisi diyoruz, aslında... E... ...insanlar için çok değerliydi bu gelenler için... ...nitekim onlar altı kişi geldiler... ...beraberlerinde e, gazeteciler de vardı... ...partililer iki kişiydiler... ...ama hep birisi öne çıktı... ...Alexan Gövciyan e, daha çok öne çıktı... ...o yüzden de... ...söyleşçiler falan hep onun oldu... ...belki bunda... E, ...Alexan Gövciyan'ın... ...Türkçe'ye hakim olmasının da bir rolü var... ...evinde... E, ...dedelerinin falan... E, ...Türkçe konuştuklarını... ...Türkçe'yi çocukluğundan bile bildiğini söyleyen birisi... Doğru, Hınçak Partisi e, bu toprakların ilk sosyalist partisidir açıklamasını yapıyor. E, 1908'lerden kalma arşiv belgeleriyle falan bir şeyler anlatıyor Aleksan Gövciyan. E, Türkiye'de sol hareketinde atladığı, pas geçtiği, bilmediği bir e, mevzu e, Öyle ki çok ilginç bir konu. Ee, çokça söylediğimiz bir eleştiridir aslında. Agos'a çok yana. dile getirdik. Yani Türkiye'de sosyalist hareketin tarihi Mustafa Supiler'le genelde başlatılır. 19, -19 20ler ya da işte o onların öldürüldüğü tarihler bir milat gibi kabul edilir. Halbuki daha öncesi de var. Yani Müslüman Osmanlılar adına da iştirakçı ilmi gibi 1908'lerden itibaren başlayanlar var ama özellikle... Balkanlarda Bulgar devrimcilerinin, başka halklardan Arnavut, Makedon devrimcileri, Yunan, devrimcilerinin, Yunan devrimcilerinin, devrimcilerinin ve Anadolu'da tabii ki Ermeni devrimcilerinin ciddi faaliyetleri var Abdülhamit döneminden başlayarak. Evet, İstanbul'da işçi hareketleri tarihi yazılacak olursa, Rum işçilerin çok önemli örgütlenmeleri var, Ermenilerin önemli örgütlenmeleri var. Tabii ki 15'lerden çok öncesinden başlayan bir hareket var. Selanik'ten de desteklenen, Avrupa'yı etkileyen o sol hareket Osmanlı'da hemen yansımasını bulmuş. Ama yansımasını en çok da gayrimüslimler eliyle bulmuş. Çünkü işçi sınıfı bünyesinde de en çok gayrimüslimleri görüyoruz zaten. Sanayileşmenin patronları da gayrimüslimler Çalışanları da, proleterileri de gayrimüslimler. Bu tarihin son 10 yılda, 20 yılda yazılan ulusalcı tarihe revizyon getiren, yani devletçi, kemalist, milliyetçi tarihe revizyon getiren tarih anlayışı tarafından dile getirilmeye başladığını biliyoruz. Ama hala sol literatüre tam anlamıyla girmiş değil. 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda bunlar zaten anılmıyordu. Orada bir kemalizm etkisi, milliyetçiliğin etkisi vardı. Ve maalesef hani enternasyonist olması gereken... Kozmopolit olması gereken e, sol görüş kendini bu tip farklılıklara kapatmıştı. Hatta sol hareket içindeki gayrimüslimler de kendi kimliklerini tam iyi tam ifade edemiyorlardı, kendi kimlikleriyle var olamıyorlardı. İlginç bir şekilde kendi kimliklerinin harekete zarar verme ihtimalini de onlar da göz önünde bulunduruyorlardı. Yani hareket kendi kimliklerinden ötürü damgalanabilirdi olumsuz anlamda. Ondan da imtina ediyorlardı. Bir yandan kendi toplumlarını da koruma. Üç güdüsü vardı burada kendi isimlerinden ötürü kendi toplumlarını çünkü e, en basit örneğini son gezi olaylarında görüyoruz. Oradaki e, birkaç Ermeni gencin varlığı birdenbire meseleye bir Ermeni çehresi kazandırmaya yöneliyor kimileri. Hemen bunu manipüle etmeye çalışıyor. Solcular da aynı kaygıyla e, kimliklerini öne çıkarmadılar tabii ki. Evet. Son bir haberle devam edip ilk şarkımıza geçelim isterseniz. Son günlerde basında haber olan yer bulan konulardan biri de Mardin'deki Moravgin Manastırı'nın mülkiyet sorunuydu. Burada ilginç bir süreç işlediğine, işlediğine tanık olduk. Manastırın arazilerini işgal etmiş olan ailelerin... Ailelerle Süryaniler arasında bir ara buluculuk mekanizması işlemeye çalışmış. BDP üzerinden. Evet. 2008'den itibaren Süryani toplumundan bir talep gelmiş İsveç'ten ve BDP'lere başvurulmuş Ahmet Türk üzerinden. Onlar da ailelerle görüşüp bu arazinin arazilerin asıl sahibinin manastır olduğunu ve hani bunun kadastro sırasında işgal edilmiş ve resmen o ailelerin üzerine geçilmiş olduğunu dolayısıyla iade edilmesinin adil olacağını anlatmaya çalışmışlar. Yanılmıyorsam bir aile sadece bunu olumlu yanıt vermiş. Evet. Evet. Diğer ailelerin hiçbiri e, mülklerini daha doğrusu üzerine oturdukları diyelim mülk, mülkü iade etmek istememişler. Ve şu an bir dava konusu Moravgi Manastırı'nın ne olacağı. E, i̇ki genç arkadaşımız e, aslında... E, Agos'a bu yaz staj yapmak için gelen çok genç lise mezunu iki arkadaşım henüz yeni bitirmiş Mavi Özkalıpçı ve Katya Paus bu konu üzerine gittiler e, ve e, Sabro gazetesinin genel yayın yönetmeni Tuma Çelik ile konuştular. Tuma Çelik de meselenin bir Süryani Kürt çatışması şeklinde gösterilmesinden basından basında rahatsız olduğunu e, anlattı. E, buradaki daha sistemli meseleyi Süryanilerin topraksızlaştırılması, mülksüzleştirilmesi sorununun e, yerelden ta Ankara'ya kadar uzanan bir devlet sistematiği olduğu ve de bir, bir e, uzun süren bir pratiğin sonucu olduğunu ve asıl sorunların burada olduğunu. Yani sadece o ailelerle ilgili o, orada yaşayan e, Süryanilerin komusu olan Kürtlerle ilgili bir sorun olmadığını... meseleye daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini anlattı. E, biz de olabildiğince zaten böyle bakmaya çalışıyoruz. Burada çok ilginç gelen şey bana. E, devlet yaklaşımında, devlet algısında, devlet aklında aslında genellikle öteki konumuna getirilen Kürtlerin... Bu tür sorunlar olduğunda tam da devletin e, himayesini yaşadıkları. Mesela kadastro hep Kürtlerin lehine e, kararlar alıyor. Eğer söz konusu olan e, Süryenleri veya Ermenileri mağdur etmekse burada bile e, ötekileştirilen Kürtler bizden kabul ediliyor. E, kolayca onların işine gelecek ortamlar sağlanabiliyor. Bu da ilginç bir devlet yaklaşımı. Evet devletin yaklaşımları ilginçtir zaten genelde Türkiye'de. Evet. Bir şarkıyla devam edeceğiz. İsa Mesih'e Kürtçe İlahiler notu düşmüş ee, bizim müzikleri hazırlayan Altu Yılmaz arkadaşımız. Yanına da parantez açıp tövbe tövbe demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Diyarbakırlı Kürt müzisyen Şaban Okun ana dilinde yazıp beslediği protestan ilahilerden oluşan ve alanında bir ilk olan Klamen Kurden Mesih adlı albümden kalan müzik yayınladı. Yani e, İsa'ya Kürtçe Klamlar Klamla. diye çevirebiliriz. Benim bilmediğim küpçemle, Fırat başkali seslendirecek. ...Herrojem Teneberte... tene berte. Rujem te ne Her bakhşira ya isamisi ya isamisi hem de tu mi günadeji yanda yeme. hem de tu menadişer mi günadeji yanda yeme en Karreninüm tübüh rahmi be beke ya İsa Mesih be pakış ya İsa Mesih Şu yanı emdi çeriniz ozaninte Şu yanı emdi çeriniz ozaninte helas kereme ay isamesi hem de zanım tümenadi şermi hünadeji yanda yeme hem de zanım tümenadi şermi hünadeji yanda yeme en becerelim tü bir <gülüyor> rahmi en ...ya İsa Mesih... ...ve bakış büke... ...ya İsa Mesih... ...Radyo Agosto'ya devam ediyoruz. Manşet haberimiz son definici TOKI... ...başlarını evet. taşıyordu. E, TOKI'nin e, icraatları malum... ...memleketin farklı yörelerinde... E, to, ...kentsel dönüşüm adı altında... ...ya da başka projeler etrafında... E, ...biraz böyle fazlasıyla hoyrat... Kent dokusunun e, tahrip eden, insanların yaşayışını zorlaştıran, insanların yaşayış koşullarının dikkati almayan çok sayıda uygulaması e, var. E, kentlerin değişmesi, dönüşmesi gerekiyor elbette ki ama bunun nasıl olacağı çok önemli. Biz de Muş'taki bir gelişmeye dikkat çektik. E, Muş'taki Ermeni mahallesinin e, dönüşümü e, sorunlu bir şekilde ilerliyor. E, 500'e yakın ev e, yıkılmak üzere. Ee, i̇nsanlar zorla evlerinden çıkarılıyorlar, tarihi evlerinden çıkarıyorlar. Ee, dokunulmaması gereken, korunması gereken bir mahalleye Muş'un tarihsel dokusu tahrip ediliyor. Ve orada başka aslında bizim canımıza yakan gelişmeler de var. Ee, orada oturan ahalinin yaptığı bazı şeyler de var. Onu da siz anlatın isterseniz. Tabii çünkü e, bahsettiğimiz mahalle e, Muşer'in kalesi mahallesi. Kale Mahallesi deniyor. Bu e, kalenin biraz daha uzun açılımı da Muşehin Kalesi Mahallesi. Muş'un e, koloridini, özelliğini veren e, semtlerden birisi burası. E, bizim doğuda birçok şehirde böyle yüz yaşından fazla binamız zaten yok kalmadı. Yok edildi birkaç önemli şehir dışında. E, bu burada muhafaza edebiliyorken içinde insanlar yaşıyorken, onlar bunun bilincindeyken... Bir hoyratlık örneği tam da söylediğin gibi ama e, TOKİ'ye ben şöyle bakıyorum. Özel yetkili müteahhit yani öyle bir e, ayrıcalıklı konumu var TOKİ'nin devlet tarafından. Yaptıklarını tabii bir yandan da e, görmezlikten gelmemeliyiz toplu konut anlamında ama öte tarafta şehircilik anlamında da birçok yerde sorunlu işlere imza atan bir e, firma oldu TOKİ bir e, şirket oldu. Nitekim bu Muş'taki yıkımla ilgili konu meclise de taşındı. Hı hı. BDP Muş Milletvekili Demir Çelik bir soru önergesiyle konuyu meclise taşıdı. Gerçi soru önergesinin içerisinde... ...evet bunun tarihsel doku vurgusunu yapmakla birlikte... ...orada Ermeni mahallesi ve bir kilise hamam falan gibi yapılardan da bahsediyor. Sivil mimari örnekleri dışında, evlerin dışında. Ama soru önergesinin içeriği... Daha çok buraya vurgu yapmıyor. Daha çok e, bu işten nasıl bir rant döndüğünün sorgulaması e, yapılıyor. Evet, İhalenin şeffaf şartlarda yapılmadığı, Yapılıp yapılmadığı, yapılmadığı evet. sorularını o soruyor. Sorular Burada benim biraz içimizi acıtan dediğim şey şuydu. yani Size onu tam iletemedim galiba. Şöyle bir e, bilgi de var Emre Ertan'ın yaptığı haberde. E, Evlerin yıkılacağı ortaya çıktıktan sonra yani devletin bu kararlı olduğu görüldükten sonra. 300'er sahipleri tarafından evet, yıkılmış. Yıkılmış ve daha ziyade bunların temelleri Ermeni altını bulmak umuduyla kazılmış. Ee, Anadolu'da çokça e, yaşanan bu uygulama. Bütün kiliseler, bütün Ermenilerden kalma e, mekanlar, yapılar, e, köstebek yuvası gibi kazılıyor. Orada Ermeni altını Olduğu varsayımıyla. Şimdiye kadar Ermeni altını bulanına da ben pek rastlamadım. Duymadım. Ben de pek rastlamadım. Ee, ama bu bir şehir o kadar güçlü ki, evet. yani bundan e, ekonomi yürüyor, e, aletler satılıyor. Tabii tabii dedektörler e, şunlar vesaire. bunlar. Yani burada da insanlar evlerini terk ederken yıllarca yaşadıkları evlerin temelini e, kazmak gibi e, gerçekten insanı üzen bir uygulamaya gitmişler. Herhalde onlar da, arasında da herhangi bir şey bulan olmamıştır diye tahmin ediyorum. Olmamıştır tabii olmamıştır. Ne bulacak temelde kim ne bulabilir? Evet. Ee, hızlı geçelim. Bu manşet haberimiz bu kadar. Ama bu gelişmeyi takip edeceğiz. Bu olayı takip edeceğiz. Çünkü farklı ayrıntıları yerelden belki farklı e, bilgiler bilgilere ulaşılabilir ulaşabileceğimizi umuyoruz en azından bu evlerin bazılarının kurtarılması yönde bir bilinç oluşturabilir miyiz acaba diye büyük gazetelerdeki bir ana akım medyadaki güvenebileceğimiz az sayıdaki muhabir gazeteci editör arkadaşa da bir çağrıda bulunuyoruz yani bu haberin üzerine gidelim biraz ses çıksın istiyoruz. bu konuda bir de imza kampanyası başlatılmış durumda zaten yani bu haberlerle beraber onun da duyurusunu aldık ki bir imza kampanyası organize edilmiş diye Benzer bir haberi Elazığ'dan da aldık bu hafta. Mustafa Balaban dostumuz Elazığ'dan bildirdi. Orada da Palu kazasında gene tarihi bir kilise manastır yapısının uğradığı tahribatları fotoğraflarla belgelemiş ve Tarih Eserleri Koruma Kurulu'na da e, rapor etmiş bir suretinde mektubunun bize göndermişti. Ermenice sayfaları da görmüştük. Onu da burada eklemiş olalım. Evet. Aynı içerikte çünkü o da. Evet yani böyle gelişmeler Anadolu'nun her yerinden aslında sıkça geliyor. Agos'un sayfalarında da olabildiğince yansıtmaya çalışıyoruz. Ama ne kadar insanlar bu konulara sahip çıkmayı istiyorlar onu tabii ki e, çok da bilemiyoruz. Yine bir şarkıyla devam edelim programımıza. E, şarkıdan sonra bir aramız var. Ondan sonra da Hasan Cemal ile memleket ahvalini konuşacağız. E, Hasan Cemal stüdyomuza geldi. Birazdan e, yayına alacağız kendisini. E, Türkiye'yi ziyaret eden Amerikalı bir Ermeni Uğdi Richard Agopian e, birkaç kere geldi yanılmıyorsam. Evet. Konserler verdi. Lübnanlı. E, yani Anadolu'daki ve daha, daha doğrusu Orta Doğu'daki Ud geleneğinin Amerika'daki yeni dünyadaki taşıyıcılarından biri. Belki de son halkalarından biri hı hı. demek de gerekebilir. Yaşı oldukça ileri yanılmıyorsam oğlu da evet, uç babadan oğula geçmiş bir meslek ve yetenek Hagopian ailesinde Richard Hagopian'dan geliyor Sirun yar, yani tatlı yar evet sevimli yar Thank mm -hmm. you. Radyo Agos Açık Radyo Çatlaktan Sızan Işık Dünden Yarına Leonard Cohen şarkıları Susan takes you down To her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her Hazırlayan ve sunanlar Altuğ ve Güven Güzeldere And you want to travel with her And you want to travel blind And you can trust her For she's touched you. Pazar akşamları 8'de açık radyoda. Ne yapacağız şimdi bundan sonra? Bilmem ama yaşıyoruz, iki kişiyiz ve birbirimizi seviyoruz. Korkma. Dünyada her zaman inanılacak sağlam şeyler bulunur. Söz uçar. Açık Radyo Radyo Agos Evet tekrar yayındayız. Hoş geldiniz Sayın Hasan Cemal. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Hasan Cemal Milliyet'ten ayrıldıktan sonra çok fazla e, gazetecilik dışında bir şey yapmadı. Programlara katılmadı. Konuşmadı, röportaj vermedi. Bizi Doğru. kırmadığı için özellikle teşekkür ediyoruz. Ee, bu sabah buraya gelirken de böyle falan oldum sanki. Televizyona geliyormuşum. <gülüyor> gibi. Biz beğendik evet. sizi ama. <gülüyor> Sağ <ol>. ee, <gülüyor> Sizle yani normalde biz yarım saat konu kalıyoruz evet. e, ama sizi bulmuşken bırakmayacağız 10 buçuk'a kadar programın sonuna kadar kalalım istiyoruz e, memleket ahvalini uzunca etraflıca yani ben konuşalım çok ağır aksak konuşurum diye herhalde süreyi uzattınız. E, süre. e, aramızda <gülüyor> böyle konuşmuşken çok ama... şey var diye <gülüyor> Size bunu söylemeyecektik <gülüyor> siz söylemiş oldunuz e, gülerek başladık ama memleketin hali tabii çok e, insanın gülmeye teşvik etmiyor e, öyle başlayayım klasik soruyla başlayayım ne olacak memleketin hali Hı. Hasan Cemal Valla bu memleketin hali sorusu sorulduğu vakit her zaman e, ben zorlanırım. <gülüyor> zorlanırım çünkü çok genel olarak e, Türkiye'nin e, halleri hakikaten iyimserlik e, verici değil. Yani tabii bu e, 90 kuşağının başlattığı, e, başlatmış olduğu gezi direnişi, ondan sonra gezi protestosu, Öbür tarafta barış sürecinin halleri ondan sonra ve dün yaşanan Lice'de yaşanan karakol olayı ile birlikte yine e, ölüm ve yaralanmaların e, yaşanması ve bütün bunlar e, Türkiye'nin, e, Türkiye'deki barış atmosferini zehirleyen olaylar. Fakat gizli direnişine ve 90 e, kuşağının... E, e, Ort, yükselişiyle birlikte diyelim beni umutlandıran bir nokta var o da e, demokrasi Türkiye'deki demokrasi kültürünü e, besleyen e, canlandıran bir adım oldu aslında e, şeyin e, iktidarın e, başbakan Erdoğan'ın bundan bu kadar e, korkacağına Türkiye'de demokrasi açısından bunu bir fırsat olarak görüp bunu bir bir adım öteye götürmesi lazımdı. Fakat bunu yapmadı, yapmadığı gibi bütün bu protestonun aslında temelinde yatan ve iktidarın yanlışlarından kaynaklanan. ...noktaları bir yerde güçlendirmeye doğru bir takım adımlar attı. Bu şeyi de olumsuz etkiliyor. Türkiye'deki genel barış sürecini ya da çözüm sürecini de olumsuz etkiliyor. Son akil insanlarla yapmış olduğu son toplantıdaki tavrı da barış süreci açısından umut verici olmadı. Ben biraz ee, müsaade ederseniz biraz geriye gitmek istiyorum. Ee, yani az çok az çok değil. Siz yazıyorsunuz, sizin tavrınızdaki yazılarınızdaki gidişatı takip edenler zaten sizin ne düşündüğünüzü, bili, düşündüğünüzü biliyor. Ee, ama reformcu bir iktidar e, vardı. Yani bu görüşe katılanlar, Müslümanlara muhafazakar kesimin genel siyasete katılımına karşı olanlar vesaire. Nim bile teslim ettiği bir reformculuk... AB yönünde bir çaba... ...demokrasi çabası, askeri vesayeti... ...geriletme yönünde bir çaba... E, ...toplumun daha geniş katmanlarını siyasetin içine... ...dahil etme çabası vardı... ...ve sanki bir yerde bu kırıldı... ...o kırılma nerelerde geldi... E, ...nerelerde diyelim ki... ...demokrat, liberal aydınlar... ...desteklerini... E, ...çekmeye başladılar... ...ya da şüphelerini daha güçlü bir şekilde ifade etmeye başladılar... ...Türkiye'de... ...Allah bu konuda ben kendime bakarak kendi yakın geçmişimi AK Parti ile ilgili olarak Erdoğan'la ilgili olarak baktığım vakit kendi sicilimden bir yerde yanıt verebilirim o o da şu yani 2002 sonunda iktidara gelmeden önce mesela ben Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak e, birçok yazı yazdım e, ve bunlar eleştirel yazılardı. Ve o zaman e, 1990'ların başında vermiş olduğu bazı demeçlerde ondan sonra işte demokrasi araç mıdır, i̇şte, e, amaç mıdır, e, işte, bir istasyon olarak mı görüyorlar demokrasiyi, gizli gündemleri var mı yok mu... Ondan sonra hatta hatırlıyorum Tayyip Erdoğan genel başkan olduktan sonra AK Parti kurulduktan sonra henüz seçimlerden önce Milliyet Gazetesi'nde şimdi Silivri'de olan Tuncay Özkan'a bir demeç vermişti. Ve bu demeçte kocaman Milliyet Gazetesi'nin tepesinde manşet olarak yer almıştı. İşte Diyor ki orada e, Tayyip Erdoğan, Hasan Cemal'in değişmeye hakkı var da benim değişmeye hakkım yok mu diye bir o. Ben de o zaman dedim ki e, ilk şey, e, yazımda yine eleştirel bir özüydü. Evet herkesin değişmeye hakkı var. Siz de değişmiş olabilirsiniz ama işte Hasan Cemal neden değiştiğini nasıl değiştiğini kitap yazarak anlattı. Siz Türkiye'yi yönetmeye soyunuyorsunuz. Lütfen oturup Nasıl değiştiğinizi, niçin değiştiğinizi sizin daha ayrıntılı olarak anlatmanız, hesap vermeniz lazım dedim. Ve burada e, buydu benim tavrım. Başbakan oldu daha doğrusu seçimleri kazandıktan sonra dedim ki ben bundan sonra ne yapacağına bakarım. Çünkü iktidardır AK Partisi e, Erdoğan ve burada yapacaklarına göre tavrı alırım benim değerlerim nedir? Demokrasidir, insan haklarıdır, özgürlüklerdir, hukukun üstünlüğüdür. Bu değerlerime eğer destek veren bir iktidar çizgisi varsa ben de bu hareketi destekliyorum. Eleştirdiğim çizgide zaman içerisinde. Burada gördüğüm şu şudur. Yani başlangıçta bir defa e, Türkiye'de 28 Şubat'ı devam ettirmek isteyen e, ...asker sivil çevreler... E, ...müthiş bir yıpratma kampanyasına girdiler... ...ve bu asker içinde... ergene kondu Balyoz'du... ...birçok işte ay ışığıdı... Sarı, e, ...sarı kızdı... ...ondan sonra birçok darbe tertipleri... E, ...köpürdü... ...ve bu süreçte elbette... ...askeri vesayete karşı... ...ve bu tertiplere karşı... E, ...destekledim... ...aynı zamanda... ...Avrupa Birliği ipine... Bu süreçte ciddi bir biçimde şey yapan, sahip çıkan bir AK Parti vardı. Attığı reformcu adımlarla, işte bir takım demokratikleşme adımlarıyla. Bunu da destekledim. Üçüncü bir noktada Türkiye'de ekonomik liberalleşmenin ve ekonomik dışı açılmanın bir yerde doğru çizgisini de e, ...savunmaya devam etti. Yani orada da bir kırılma yaşanmadı. E, bu programı da sürdürmesini ...önemsedim. Çünkü ...ekonomideki bir yerde dışı açılmanın ...ve liberalleşmenin e, ...devamı, Türkiye'de ...aynı zamanda Avrupa Birliği çizgi ...Avrupa Birliği yolunda ...devam eden bir Türkiye ve bunu bir de ...askeri vesayete karşı ...mücadeleyi yerli yerine ...oturttuğum vakit ...ekonomik liberalleşme ve siyasal liberalleşmenin iç içe geçtiği bir süreç vardı. Ve bu burada başı çekiyordu. Fakat bununla birlikte her zaman özellikle mesela 2006'yı ben hatırlıyorum. 2006'nın sonunda e, şey e, demokrasi sınavında bu yıl e, sınıfta kaldı e, diye yazmışımdır. Bu 2006'dır. Neden? Ee, Somut bir takım konuları izleyerek buna karar veriyorsun. Sonra 2007'de 27 Nisan elbette destekledim. Yani orada 27 Nisan'da e, askeri vesayet e, büyük bir e, hamle yaptı. Başaramadı 27 Nisan'da. Arkasından bu sefer bir yargısal darbe girişimi yaptı. Oday e, e, 2008'de AK Parti'nin kapatılması yolundaki bir davaydı. Ya Bu noktada Bütün, sizin için zaten savurulması evet, gereken burada, bir siyaset ama, ama aynı zamanda 2008'de bunları da yazarken aynı zamanda şunu defalarca yazdım. 2010'da çıkan e, Türkiye'nin Asker Sorunu kitabında da özellikle son bölümünde şunu belirttim. Türkiye'de Demokrasinin asker freni çekiliyor. Bu olumlu bir gelişmedir. Ama şunu bir kenara yazın. Asker freni çekilirken bunun yerine sivil freni konabilir. Bunun bazı belirtileri vardır. Buna dikkat etmesi gerekir AK Parti diye. Şimdi bu asker sivil freni konusu e, önemli. Ve bu e, 2011 ile birlikte bu arada tabii demokratik açılım ya da ...barış süreci, habur ilk birinci süreçte çok önemli bir siyasal cesaret sergiledi Tayyip Erdoğan. Ee, bu adımları atarken yani PKK ile bir yerde e, masaya oturdu kabul etmese de. Bu masaya oturdu ve belli bir müzakere süreci açılmış, açıldı. Ee, yani çünkü barış kiminle savaşıyorsa onunla yapılır. Bunun bu doğrultuda bir adım attı. Şimdi bütün bunlar desteklenecek şeylerdi ama 2011'de e, Haziran ayındaki seçimlerde yüzde elli, kırk buçuk oy alınca da ee, ...bir takım şeyler değişmeye başladı. O fren mi devreye girdi diye düşünüyorsunuz. He? Sivil fren mi devreye o girdi? O sivil 2010'den? fren çok açık bir biçimde devreye girmeye başladı. Ve bunun e, birçok alanda... ...örneklerini yaşamaya başladık. Şimdi <gülüyor> o zamanda e, ...2002'de... ...sonundan itibaren... E, ...destek verirken... ...ne edim? İşte demokratik değerler... ...insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü... ...bu çerçevede... ...hem ekonomideki atılımlar, Avrupa Birliği e, ipine sarılması ondan sonra... ...ve Kürt açılımı e, ya da e, işte demokratik açılım çözüm süreci... ...bu konularda desteklerken e, ne zamanki bu şeyler e, farklı adımlar... E, ...devreye girmeye başladı ve işte... Anayasa dendi. Anayasa dendikten sonra yine anayasa, sivil anayasa herhangi bir şey çıkmadı şu ana kadar. Bunu göremiyoruz. Şimdi şey çözüm sürecinden söz ediyoruz. Evet çözüm sürecinin ilk aşaması dediğimiz ateşkes, sınır dışına çekilme. Bu konularda PKK'nın attığı adımlar devam ediyor Buna karşılıkta e, demokratikleşme alanında bazı adımların atılması lazım. E, bunlar duruyor. Arada da aradan evet. sonra konuşalım. <gülüyor> Müzik arası vermemiz evet. gerekiyor şimdi. E, şimdi Şoragan ansambıldan Mışok isimli bir e, parça dinleyeceğiz. Ermeni halk müziği topluluğu Şoragan, 99, e, 96'da çıkan albümünde seslendirdi bu parçayı. Solist topluluğunun yönetmenliğini de yapan Hasmik Harut Giririz şimdi. Girdik zaten. <gülüyor> e, Radyo Agostayız Hasan Cemal ile sohbetimize devam ediyoruz. E, AK Parti'nin macerasını aslında dinlemiş olduk ilk bölümde. E, yani 2002'den başlayarak hatta daha öncesinden Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden Hasan Cemal'in değerlendirmelerinden başlayarak bir dönüşüm. Yani e, asker frenini Türkiye'den kaldıran ama onun yerine sivil frenini koymaya başlayan bir iktidar e, portresi e, çıkmış oldu. Ben şahsen e, çözüm sürecini çok önemsiyorum. Yani Türkiye'nin barışa şiddetsiz bir ortama, insanların ölmediği bir ortama ulaşması şu an bana her şeyden önemli geliyor. Elbette. Aynen aynen. Bir de, Ge -ge o, gezi... Sivil fren e, dediğinde Robert benim aklıma e, bir başka şey geliyor. Onu sivilden biraz ayrıştırmak için belki sivilin içinde algılanabilir ama hukuk freni, yargı freni, ...yani e, mahkemeler freni... ...bu çok e, rahat kullanılan bir şey... ...ve şimdilerde başbakan artık... ...ben savuculara gereken talimatı verdim... ...demekten de... ...imtina etmiyor fren... Yani bilken, sivil freni ilave eten siz bir de yargı bir de freni... ...bir de yargı freni, freni. yani etiyorsun. sivilin içerisinde... ...bir parantez açarak onu da... Lük, bir, ...bir parçası de, oluyor tabi... ...yani şeye baktığınız vakit... E, e, ...yargı Türkiye'de... ...şöyle de söylenebilir... Yani askeri vesayetin ya da askerin son savunma hattı gibi davrandı her zaman. Ya da bir birlikte davranma vardı. Yani baktığınız vakit askeri darbelerin şekillendirdiği, anayasal çerçevesini çizdiği bütün şeylerde yargı şeye karşı... E, hükümete karşı seçilmiş organa karşı her zaman güçlendirilmiştir. Ve bir yerde asker e, açık darbe yapmadığı vakit yargı eliyle ondan sonra e, seçilmiş hükümete ağır basmıştır. Ve bu, bu, bu e, konuda e, gelinen en son nokta işte e, AK Parti'nin 2008'de AK Parti hakkında açılan kapatma davasıydı. 2007'de e, engelleyemediler e, AK Parti'yi e, ve Cumhurbaşkanlığı'nı bu çerçevede. E, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. yani Türkiye'de e, askeri vesayet, asker sivil vesayet dediğiniz vakit hep bir tarafta e, asker, diğer tarafta yargı. Ee, ve bir yerde de tepede de Cumhurbaşkanlığı vardı. Ve Cumhurbaşkanlığı bir yerde bir kale olarak görülürdü. Ve her zaman genelkurmay yani başkanları ya da e, askeri her zaman e, yakın kişilerin seçildiği bir yer olmuştur. ve e, Ama Özal'la sanki kırıldı o gelenek e, değil mi? Özal'la e, kırıldı fakat ona rağmen... Ee, yine de şey yapmadılar yani baktığınız vakit e, askeri vesayeti e, kıramadı özaldı istemesine rağmen. Fakat 2007'de e, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı olayında e, Çankaya son kaledir bunun düşmemesi lazımdır diye büyük bir e, ağırlık koydu e, asker. E, resepsiyonlardaki tavırları Üste, tepkileri falan e, 27 Nisan bildirisi de e, bildi, de muhturası da böyle geldi fakat oradaki, or, orada da sonuç alamayıp alamayınca ve seçimleri AK Parti yine kazanınca 2007'de ve Cumhurbaşkanlığı da Gül'ü de seçince Cumhurbaşkanlığı'na e, bir tek şey kapatma davası kalmıştı e, 2008'de o da oldu fakat e, onu da başaramadı. Fakat şunu söyleyeyim şimdi burada gelip 2000, o, şeydeki ondaki e, e, 11 e, Eylül anayasa referandumuna e, şey referanduma e, 11 Eylül referandumuna 12 Eylül, 12 Eylül 12. pardon referandumuna gelmek lazım. Yetmez ama evet olayı. Hı hı. Yani bunun karşılığında bu e, Yetmez ama evet benim gibi diyeyim, e, savunanlara da şu eleştiri her zaman yönetildi. E, sen de bu sivil freninin konulmasına yardımcı oldun. Yetmez ama evet'i savunarak. Doğru e, yetmez ama evet'i savundum. Çünkü bu askeri vesayetin Türkiye'de... E, yargı ayağı ile birlikte geriletilmesinde çok önemli bir e, referandumdu oylamaydı bu. Bugün olsa bunu yine savunurum. Neden? Çünkü Türkiye'de askeri vesayetin e, tasfiyesinde çok önemli bir adımdı. E, fakat İster istemez bu bir taraftan öbür tarafa doğru savrulmaya başladı onu bir yerde dengeye getireceksiniz bunun yolu da yine seçim sandığından geçen bir demokratik mücadele olacaktır ister istemez. Ben çözüm sürecine gelecektim. Evet. Ama masadan arkadaşım işaret ediyor. Galiba ona doğru bir araya girmemiz lazım. O zaman şarkıyla devam edelim. Çözüm sürecini son blokta daha uzun evet, konuşuruz. Ben, ben lafı kaptım mı çok, çok yok, fazla yok, siz, koşturuyorum ve eskilere gidiyorum galiba. Biz biraz, yok biz genişten görmek istedik ama <gülüyor> Ee, çözüm süreci işte dün Lice'de yaşanan olay gibi evet. bir takım sarsıntılara da çok açık bir yandan. Onun devam evet. etmesini istiyoruz hepimiz. Ge aynen, Geziden aynen. çıkaracağımız dersler var. Onun bize verdiği mesaj var. Yıllarca evet. belki konuşacağız ve siyaseti toplumu evet. etkileyecek. Ama e, Kürt sorununun çözümü de şu an en acil ve öncelikli meselemiz. Onda da sizin gözlemlerinizi, görüşlerinizi ve duyumlarınızı neden olmasın evet. e, paylaşmak istiyoruz. 16. İstanbul Caz Festivali başladı. O kapsamda 16 özür dilerim, 18 Temmuz'da Lena Shamamyan bir konser verecek. O da bir Ermeni sanatçı. Biz onun Alruzana diye bir şarkısını çalacağız şimdi. Bu şarkı Suriye, Filistin ve Lübnan'da çok iyi bilinen Arapça geleneksel bir şarkı. 20. yüzyıl başında bölgede yaşadığı, yaşanan kıtlık sırasında İtalya'dan yardım için gönderildiği söylenen ve sabırsızlıkla beklenen Rozana adlı geminin bölgede zaten bulunan Elma ve üzüm yüklü olmasının yarattığı hayal kırıklığı üzerine yazılmış. Yani aç insanlar elma ve üzümleri var ama başka şeyler istiyorlar. İtalya'dan gelen gemide de elma ve üzüm çıkıyor. El Rosana geliyor. Radyo Agos. Radyo Agos'tayız. Hasan Cemali sohbetteyiz ve çözüm sürecini e, konuşacağız. Özellikle son akiller toplantısından sanki böyle negatif bir hava çıktı. Yani başbakanın e, barajı düşürmeyeceğiz. Çalışsınlar geçsinler söylemi. Mesela bunun simgesi olabilir. Yani e, çok fazla beklenen reformlar, beklenen adımlar atılmayacak gibi görünüyor. Hatta iş vardı ki Selahattin Demirtaş ve BDP kanadı, hatta Abdullah Öcalan da kendi açıklamasında ikinci aşamaya geçtik dediği halde başbakan daha birinci aşamadayız diyor ve bugün de medyada bu konuda pek çok analiz köşe yazısı var. Neredeyiz? Vallahi bu birinci aşama, ikinci aşama ve birinci aşamadaki bir takım eleştiriler, bunlara ben de tanık oldum. Şöyle söyleyeyim, bu süreç başladıktan sonra Mart ayında Kandil'e gidip Murat Karayılan'la bir görüşmem oldu. Sonra Nisan başında bir 10 gün Güneydoğu'da turladım ee, şeyden e, Diyarbakır Mardin'den başlayıp işte Şırnak Vana kadar Hakkari Vana kadar gittik oralardaki sohbetlerim ee, daha sonra da işte bu çekilme süreci başlarken ilk grupla birlikte ondan sonra e, bir bir süre yürüyip ben de bu çekilme sürecine tanıklık ettim. Bütün gazetecileri atlattınız o gece. ...vallahi fena değil, iyi oldu. <gülüyor> Desteki açıdan... ...onu de. mutlaka görmüşsünüzdür... ...siz de artık Twitter'dasınız... Ee, ...Karayılan'ın adını açılmış... ...bir tweet hesabı var... ...oradan şu Hasan Cemal'e haber verin... ...gözünü burada unutmuş... <gülüyor> ...diye bir tweet gördüm ben. Gördüm gördüm evet, böyle espriler de var... Ee, ...hatta... ...motivasyonumuzu düşürüyor gerilla, gitmiyor diye... ...gerilla, gerilla olalı... ...bu kadar zulmü <gülüyor> görmedi diye de çünkü... Bir taraftan ben ıı, yağmur yağıyor gece, ıı, biri şeyi tutuyor bana, ıı, ıı, e, şemsiye tutuyor. Biri ıı, göreyim diye, not alayım diye şey tutuyor, fener tutuyor. Ondan sonra ben de not alıyorum falan. E, hakikaten ıı, böyle bir eğlenceli tarafları da vardı. Bu çekilme sürecinin ilk... ...grubunun, 15 kişilik gerilla grubuna e, tanıklık etmek yani, o olaya şahit olmak. E, fakat yani bütün bu süreci, soğa gidip tekrar... E, ...Karayılan e, ve onun yanında da Bayık yok ok, e, ...ve diğer KCK yönetici yönetiminin, üst yönetimde yer alan e, Ser, Serhat, e, Ronay gibi... ...kişilerle yine bir uzun sohbetim oldu. Bütün bunlarda benim gördüğüm beklenti şuydu, yani bu e, ikinci aşamaya geçiliyor. İşte ateşkesi biz ilan ettik e, ve buna uyuyoruz. Aynı şekilde e, şey başladı, e, çekiliyoruz sınır dışına e, ama buna karşılık e, hükümetin top hükümettedir. Onun bazı adımlar atması gerekir. E, ...ikinci aşamada budur zaten... E, ...bunları bekliyoruz... ...şimdi bu hala bir, bir beklenti devam ediyor... E, ...nedir bunlar dediğiniz vakit... ...işte... E, ...böyle... E, ...onların deyimiyle... ...han dilin deyimiyle bir yol temizliği deniliyor... E, ...kacakalıların... ...hapiste olan kacakalıların... ...serbest bırakılmasına dönük... ...bazı... ...yasal düzenlemeler... Ne bileyim terörle mücadele yasası, Türk ceza yasası. Bu arada e, Kürt siyasal hareketinin önünü açabilecek ya da daha e, demokrasiyi genişletecek adımlar. Mesela e, e, siyasi partiler kanundaki değişiklikler, e, seçim kanundaki baraj indirilmesi gibi adımlar. Ve bunlarla birlikte bir de çok önemsenen... Konu elbette yeni anayasa. Ee, şimdi bütün bu yeni anayasa dendiği vakitte kiminle konuşsanız. Yani bu o, e, Kürt siyasetin içinde olan Güneydoğu'daki insanlarla ya da dağdaki e, gerillayla ya da işte e, PKK'nın, KCK'nın Tepe yöneticileriyle konuştuğunuz vakit hep e, ana dilde eğitim konusu derhal e, gündeme Mesela geçmişte sıkça söylenen statü gibi şeyler artık çok dillendirilmiyor evet. ama ana dil özellikle hakkı ana dili ana ya aslında bir de vatandaşlık tanımı, vakit, tanımı belki evet vatandaşlık tanımı var ondan sonra vatandaşlık tanımının önünde en çok ağır basan konu tabii ana dilde Kürtçe e, eğitim konusu ön plana çıkıyor ki yani Kürt sorunu dediğiniz vakit zaten çok en basite indirgediğiniz vakit e, Kürtçenin, ana dilin e, inkarıdır, yasaklanmasıdır. Yani sorunun e, kaynağı orası. Ve ilginç olan da şu, e, en son e, Fethullah Gülen, e, bir e, Irak Kürdistanından bir gazeteye verdiği demeçte, e, o da e, ana dilde eğitim konusunun, temel insan haklarından e, arasında yer aldığını ve e, devletin bunun gereğini yapmasını söyledi. Bu çok önemli bir e, çıkıştır. E, ben de bunu önemsiyorum. Fakat öbür tarafta e, Başbakan Erdoğan son akıl insanlar e, toplantısında sonuncu toplantısının toplantıda hükümetin hükümette böyle bir çalışma olmadığını söyledi. Bu bir hayal kırıklığıdır. Evet. İkincisi yeni anayasa konusu, yeni bir köklü bir demokratikleşme paketi de orta yerde gözükmüyor. Ama öbür tarafta e, Adalet Bakanı tarafından e, kaynaklanan bir takım iyimser beklentiler de e, uç verdi. İşte bir takım adımlar atılacak, yeni bir paket hazırlığı var gibi... Şu da söylenebilir. Acaba şey Erdoğan kimseye belli etmeden mi bu süreci götürmek istiyor? Yani bu nasıl olabilir? Nasıl olabilir? yani Nasıl olabilir dediğim vakitte pek olmaz. Yani Kürtçe ana dilde eğitim önemliyse yine anayasada vatandaşlık tanımı önemliyse ya da Güçlü yerinden yönetim konusu önemliyse e, ya da e, daha siyasi, siyasal katılımın yollarını açacak, genişletecek bir seçim kanunu düzenlemesi, seçim barajının düzen, e, düşürülmesi e, gündeme gelmesi gerekirken buna da hayır deniyorsa e, o zaman nasıl yürüyecek bu süreç da hepimizin... Çoktan meşruiyeti evet. olan alanlar bunlar. Yani seçim e, barajı yüzde on baraj e, en başından beri bütün kamuoyuna yıllardan beri anlatıldı ki bu kabul edilemezdir diye. Gerçi buna Başbakan, sarılmak isteyen bazı partiler de var. Bu konuda yüzde on barajın çok yüksek ortak konusu. Aslında tabii yüzde on barajı Türkiye'de e, demokratik siyasetin önünü gerçekten tıkayan en önemli konulardan biri. Bir de tabii bu barış sürecinin ya da çözüm sürecinin demokratikleşme açısından gerek, gerekleri yapılmadığı vakit provokasyonlar da ya da barış sürecini sabote etmeye dönük, süreci kesintiye uğratmaya dönük bir takım çabalar daha uygun bir zemin e, bulabilir. Ne bileyim Lice mesela insanın... bir de Cizre mesela evet, değil mi? Evet. Cizre'de de o asayiş e, üniformalarıyla evet. oluşturulan polis e, sözcü gazetesi bunu iki gün üç gün evet. manşetten e, aktardı. Sonra da yansıması da e, girdi zaten dünden itibaren bu konu üzerine çalışmaya başlanmış soruşturma şu bu. Ama özellikle de Lice belki buraya da bir değinmeliyiz Herhalde Güneydoğu'nun en dertli şehridir Lice, yani 80'lerden beri en ağır tahribatı yaşayan, en aynen, ıı, aynen, aynen. yani hasarı e, gören, kapalı olan, yasaklı olan belki buna dair bir şey. Evet, abi, li, Lice'yi Lice'yi özellikle 90'larda da de e, bir ölçüde izlemeye e, izlemeye çalışmıştım. Lice hakikaten. Yaşanan savaş ortamından en büyük olumsuzluklara uğramış bir yerdir, yerleşim birimidir ve insanı gerek işte mecburi köy mezra boşaltmalarıyla sürgünle, ondan sonra faali meçullerle çok büyük acılar yaşamış bir e, e, ...yerdir. E, bugün... E, ...yani dün yaşanan bu karakol olayı... E, ...bir başka acı olaydır. E, bu ayrıntılarını... ...bilmek de o kadar önemli değil... ...belki ama... E, ...bu karakol olayı... E, ...aşağı yukarı... ...mart ayından beri işte... ...benim bölgeyle ilgili... ...ve... E, gel gitlerimde ondan sonra edindiğim sohbetlerden edindiğimizlemlerde hep işte karakol yeni karakol yapımlarından söz ediliyor ve bu bunun sürecin barışla barış süreciyle bağdaşmayan bir gelişme olduğunu hep altı çiziliyordu. Yani hükümet aksini iddia etse de bölgede yaşayan insanlar o karakol ya da karakol denilen şeylerin inşasını yani Kürtlere karşı bir şey olarak değerlendiriyor. E barış, barış sürecine uyuşturamıyorlar. Barış, uyuşturamıyorlar. Nitekim şimdi buraya gelirken e, baktım internetten e, hükümet sözcüsünün bir açıklaması var Hüseyin çeliğin diyor ki orada e, karakol yeni bir karakol inşa edilmiyordu mevcut karakol işte e, yenileniyor diye bir açıklaması var. E, bu da olabilir ondan sonra bilemiyorum ama önemli olan e, karakol olayında bir gösteri yapan, protesto gösterisi yapanların üzerine e, ateş açılması ve bir kişinin ölmesi e, barış süreci açısından hiç de hayırlı bir gelişme değil. Şeyin Gürtan Kışanak'ın bir açıklaması vardı. E, provokasyonlara son derece dikkatli olunması na dair bir çağrıydı. Buna ben de e, katılıyorum. Gerçekten e, barış sürecinin üzerine titremeliyiz. Ama burada e, bütün taraflara düşen görevler ve sorumluluklar var. Elbette e, provokasyona karşı PKK tarafı da son derece dikkatli olmak zorunda. Fakat öbür tarafta da e, şu konuda bir haklılık vayı var... Ee, biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama hükümet e, henüz ipe un sermeye devam ediyor demokratikleşme açısından dendiği vakitte. Buna söylenecek bir şey yok. Ama, i̇klim oluşturmuyor. Asla e, yumuşamaya giden, barışa giden bir iklim oluşturmuyor. Ve somut adım bile Somut adım görmüyoruz. Şimdi, şimdi, yani, somut adımı vaat eden bir yaklaşım bile yok şimdi bu Bu somut adım beklentisi... Elbette çok önemli barış açısından. Bu çözüm sürecinin devam etmesi açısından. Bir de dil çok önemli. Üslup çok önemli. Yani bu gezi direnişi sırasında başbakan yeniden bölücü başı ondan sonra terörist başı deyimlerini tedavüle soktu. Bu da yanlış. Çünkü bir tarafı. ...müthiş e, şey e, incitiyor ve tepki doğuruyor. Şimdi bu her şeyiyle bir bütün e, barış. Bir somut adımlar, iki dil meselesi, barış dili ve buna, buna çok dikkat edilmesi lazım. Yani şimdi mesela öbür tarafta da e, askeri komutanların helikopterine açılan ateş var... Bu da mesela bir açıklama konusu oldu PKK tarafından. Orada da bir hassasiyet gösterilmedi değil. Yani yapılacak şey bir boşluk bırakılmaması. Yani boşluk bırakılmamasından kastım şu. Bu süreç ilerliyor... İşte bir taraftan çekilme var... ...bir taraftan ateşkes devam ediyor... ...insanlar ölmüyor o çok önemli... ...ve gitti kamuoyu desteği de var evet. aslında... ...beklentinin topluma, de üstünde... ...ve topluma mal olmaya başlıyor ama siz... ...hükümet olarak bu tarafta... E, ...demokratikleşme... ...konusunda gerekenleri... ...yapmazsanız... ...bunun doğuracağı boşlukta... ...boşluğa bu sefer... ...provokatörler de girer... ...sabotörler de girer... E, ...ve... E, süreci daha zora sokarlar. Enfeksiyona açık bir hale gelir. Evet. Ee, bir ile devam edeceğiz. Şarkı da aslında son bölümde ne konuşacağımızı da belirleyen e, bir, bir şey olsun, bir yol açsın bize. E, bugün 29 Haziran 3 gün sonra da 2 Temmuz Lice için acılı bir coğrafya, acılı bir toprak dedik. Bu toprakların yaşadığı en büyük acılardan biri de 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde e, yaşanan olay. E, çoğu hal 35 kişiyi e, kaybetmiştik. Orada kaybettiğimiz genç bir müzisyenden gelecek. E, Kürt ve Alevi müzisyen Hasret Gültekin. O, o gün 22 yaşındaydı. Bağlama tekniği ve besteleriyle dikkat çeken 3 solo albüm yapmış. Başka sanatçılarla ortak albümlerde yer almış. Ve çok sayıda albümün yönetmenliği yapmış. Son derece üretken bir sanatçıydı. Onun sazı ve sesinden Çukurova'dan bir tahtacı semahı geliyor. Hasret Gültekin telli Turna. aşağıdan gelen telli turnamem eli durmam İçinizde içinizde telli turnam yok beni Karenden yoldaştan soran olursa hiç, soran olursa hiç. içinizde teli turnam yok beni Derdim bari değil Sende beş yetme Sende beş yetme İçinizde telli Turnam yok benim Derdim var iyidir Sende beş yetmeyi Sende beş yetmeyi İçiniz dertelli, turnam yok denildi Saçları kara her sabah Radyo Agos'ta devam ediyoruz programa. Ee, son bloktayız. Birkaç dakikamız kaldı. Hasret Gültekin'in açtığı yoldan aslında Alevi soruna dair birkaç cümle edelim ve öyle kapatalım istedim. Ee, bir açık radyo dinleyicisi telefon açmış. Terör örgütü propagandası gibi program yapıyorsunuz demiş. Teessüf ediyoruz. Öyle bir şey yapmıyoruz. Herhangi bir şeyin propagandasını yapmıyoruz. Ama şimdi biraz Alevi propagandası belki yapabiliriz. Ee, Ak Parti Sünni e, hassasiyetleri, Sünni inancını siyasi zemine taşıyan, bu anlamda bence de meşru e, bir şey yapan bir siyasi hareket çok doğal. Türkiye'nin büyük çoğunluğunun inancı olan e, ve hayat tarzı olan bir inancın siyasi alanda da ifadesini bulmasını bulması, dini siyasileştirmeden ama e, ya da dini araçsallaştırmadan diyeyim, siyasileştirmeden değil. Önemli Ve normalleşme yönünde bir adım. Ama bu da tabii ki Alevilere dair bir hassasiyet yaratıyor. Alevilerin bazı kaygıları var, korkuları var. Haklı, tarihsel kökleri olan kaygılar ve korkular bunlar. Hükümetin, iktidarın bu 11 yılda e, siyaset yaptığı, ülke yönettiği 10 yılda e, bu kaygıları gidermesi gerekirdi e, diye düşünüyorum. Ve maalesef çok yol alınmış değil. Bu anlamda neler yapılabilir sence veya yapılmalı? Valla... E... Şunu söylemek lazım, yani bir yerde e, sünni hassasiyetlerin ağır bastığı e, ve birçok konuya da sünni pencereden e, bakan e, bir e, AK Parti'nin e, iktidarda olduğu e, bir gerçek. Ama aynı zamanda e, eğer demokrasi diyorsak, e, eğer insan hakları diyorsak, özgürlükler diyorsak bir yerde... ...Alevilerin... E, ...bir takım dertlerinin... E, ...sorunlarının çözülmesi lazım... ...10 e, yıldır da bunlar hala... ...çözülebilmiş değil... ...yani kendi... E, ...Aleviler... ...nasıl ibadet etmek istiyorlar... ...ondan sonra... Nerede ibadet etmek, e, nerede istiyorlar? Ibadet etmek istiyorlar... ...nasıl ibadet etmek istiyorlar... ...iki Alevi inançları... E, ...ondan sonra... Ee, ders kitaplarında e, yer alacak mı almayacak mı bütün bu bütün bu konularda bütün bu konularda e, atılması gereken adımlar var ve hala e, Ak Parti bunu e, yapmadı aynı zamanda e, bu duyarlı konusunda da e, ...çok talihsiz bir sözü var... E, ...Başbakan Erdoğan'ın... E, ...işte... ...Reyhanlı'da... E, ...şu kadar evet, sünni vatandaşımız... Evet. ...hayatını kaybetti... ...dendi, bu bir... ...dalgınlıkla mı söylendi, bu tartışmalar... ...falan oldu ama ne olursa olsun... ...bir yerde... E, ...şeyde, bir başbakan da... ...böyle ayrımcı bir dilin... E, ...kendini belli etmemesi gerekir. Dileriz bu Alevi açılımı yine sözde kalmaz. E, gerekleri yerine getirir. Ve Aleviler de e, kendi e, demokratik haklarıyla, insan haklarıyla e, ve Türkiye ile barışık olarak yaşarlar. Yani Bunu... Burada burada şöyle bir sorun görüyorum. Yani ilk Alevi açılımının içinde olan, o zaman AK Parti İstanbul milletvekili olan Reha Çamuroğlu'nun demecini okudum. Yani ...insanlarla alay etmesinler... Yani ...ciddi bir şey yapsınlar, yapacaklarsa... ...katılıyorum, katılıyorum... ...çünkü ee, o zaman büyük bir beklenti... ...yaratılmıştı o Alevi açılımı... ...sırasında ee, ve... E, ...hepimiz bunu destekledik... ...ben kendi koyuma destekleyen... ...yazılar yazdım... ...fakat sonuç hayal kırıklığı yani oldu... ...yani galiba şöyle çok temel bir sorun var burada... ...Alevi açılımını sünniler yapıyor oluyor... Yani biraz bu Alevi açılımını Alevilere bırakmak lazım. Aleviler nezdinde itibarı kredibilitesi olan insanları gerçekten bu işin içine katmak lazım. Hani böyle biraz e, sünnilerin sevdiği ya da devletin sevdiği ya da hükümetin sevdiği e, Alevilerle bu iş yürümüyor. Çünkü neticede Alevi tabanını ikna etmiyor. Zaten ciddi şüpheler var. Bir samimiyet e, sorunu yaratıyor ve AK Parti galiba bunu şimdiye kadar pek dikkate almadı. Doğru, katılıyorum. Evet, evet. E, ...bitiriyoruz programı... E, ...Selahattin arkadaşımız masadan işaretini ediyor... ...saat 10.25... E, ...son bir şarkıya şeyimiz var mı... ...yoksa bitirmek durumundayız... ...tamam... E, ...Radyo Agos'a e, bu haftada son veriyoruz... E, ...Agos'un internet sitesindeki... ...hafta sonu 2 Şapkir... ...bu sabah itibariyle yayında... E, ...orada yine güzel, müzikli... ...siyasetli, kültürlü... E, ...gençleri, gezi ruhunu... Ee, tatmin edeceğini umduğumuz yazılar var. Ee, şapkir'e bakmayı ihmal etmeyin diyoruz. Ee, üzdüğümüz Açık Radyo e, e, izleyicilerine e, tefsif etmiştik. Eğer kalp kırdıysak, gönül kırdıysak da özür dileriz ama hani bir propaganda şeyinde çok kabul etmiyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler, iyi hafta sonları. Evet, teşekkürler Hasan Cemal. Ben teşekkür ederim. Açık Radyo size. Sağ olun. Görüşmek üzere.